Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hant alemlerin Rabbi olan Allahu teâalayedir Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, Hicret öncesiydi. Mekke'li müşrikler Darun Nedve'de toplanıyordu. Peygamber Efendimizle ilgili nihai karar vereceklerdi. Ya sürgün edeceklerdi, ya tutsak ya da öldüreceklerdi. Bu üç alternatiften birine karar vereceklerdi. Sürgünün ve tutsaklığın kalıcı bir çözüm olmayacağı ancak öldürmenin en isabetli bir yol olduğu kararında birleşiyorlardı. Karar öldürmeydi. Onlar bir tuzak kuruyorlardı. Kulun sahibi ise kulunu sahili selamete çıkarıyordu. Peygamber Efendimiz hicret ediyordu. Medine'yi menaver ye yerleşiyordu. Medine Resulullah'ın şehri oluyordu. Artık Mekkeliler, tabiri caizse, Peygamber Efendimiz'den kurtulmuşlardı. Fakat bu kez onlar, Mekke'li müşrikler Resulullah'ın peşini bırakmıyorlardı. Medinelilere ultimaton üstüne ultimaton veriyorlardı. Medine'nin ileri gelen iki başkanı Ebu Sufyan ve Uyeyne bin Halef Ensara yani Medine'nin yerli Müslümanlarına bir mektup gönderiyorlardı Şöyle diyorlardı Asıl meseleye gelince Arap kabileler arasında çıkabilecek bir harp Bizimle sizin aranızda ortaya çıkacak bir harp kadar yıkıcı olamaz Gerçekten siz bizim aramızdan çıkan pek asil ve aynı zamanda pek ulu bir kimseye yardım ediyorsunuz Ona eman hakkı tanıdınız ve onu himayenize aldınız. Bu gerçekten sizin için Utanılacak bir şey ve bir lekedir. Bizimle onun arasına girmeyin. Şayet o doğru yolda iyi tutuma sahip biri ise Bundan çıkarılacak Saadet payı bize aittir. Şayet kötü biri ise Onu ele geçirmede Biz herkesten daha çok hak sahibiyiz Diyorlardı. Mekke'nin öncü müşrikleri Medine'li müminlere savaşmaktan söz ediyorlardı. Yıkıcı, şimdiye değin görülmemiş bir savaşla tehdit ediyorlardı. Ama bununla da yetinmiyorlardı. Medine'deki putperest Araplara da bir ültimoton gönderiyorlardı. Kaçmış bulunan arkadaşımıza bir eman ve sığınma hakkı tanımış bulunuyorsunuz. Allah'a yemin ederiz ki şayet ona karşı bir çatışmaya kalkmazsanız, ve onu ülkenizden çıkarıp atmazsanız savaşçılarınızı öldürmek ve kadınlarınızı da kendimize almak üzere hepimiz kalkıp üzerinize yürüyeceğiz diyorlardı. Medine'deki putperest Araplara da bir ültimatan gönderiyorlardı. Kaçmış bulunan arkadaşımıza bir eman ve sığınma hakkı tanımış bulunuyorsunuz. Allah'a yemin ederiz ki şayet ona karşı bir çatışmaya kalkmazsanız, ve onu ülkenizden çıkarıp atmazsanız savaşçılarınızı öldürmek ve kadınlarınızı da kendimize almak üzere hepimiz kalkıp üzerinize yürüyeceğiz diyorlardı. Mekke'nin öncü müşrikleri Medine toplumunu savaşla korkutuyorlardı. Dev bir orduyla geleceklerini, erkeklerini kılıçtan geçireceklerini, kadınlarını kendilerine alacaklarını alelen ilan ediyorlardı. Mekkeli müşrikler bununla da kalmıyorlardı. Medine toplumunu iktisadi olarak ablukaya almaya çalışıyorlardı Medineli müşrik arkadaşına şunları söylüyordu Bu adamın yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Kalkıp bizim aramıza gelmesi bizim için büyük bir felaket oldu Bütün Arabistan düşmanımız haline geldi Ve herkes bize karşı çıkmaya başladı Yollarımız bize karşı kesildi Ailelerimiz açlıktan ölüyor Yiyecek bir şeyimiz kalmadı Ve kendi kendimizi besleyebilmemiz için büyük güçler içerisine düştük diyordu Mekkeliler Hicaz bölgesinde ticari hayatta son derece etkindiler Onların hayatının şah damarı ticaretti Ticaret ise sosyal hayatın ana çizgisiydi Mekke müşrikleri iktisadi yönden Medine'yi sıkıştırıyorlardı Artık Mekke her yönüyle Medine üzerine geliyordu Derin bir soğuk savaş yaşanıyordu Her an sıcak bir savaş patlak verebilirdi Peygamber Efendimiz müşriklerin bu azgın tutumuna karşı Artık bir tavır koymaya yöneliyordu Bir karar alıyordu Bundan böyle Kureyş'e ait ticaret kervanlarının İslam'ın nüfuz bölgesinden artık geçemeyeceklerdir Peygamber efendimiz bir adım daha atıyordu. Medine'nin çevresindeki kabilelerle işbirliğine giriyordu. Bilinen bir husustu. O civardaki kabileler kimin safında olursa o bölgeye o hakim olurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beni Damra arazisine doğru yola çıkıyordu. O yeredeki kabilelerle görüşmeler yapacaklardı. Bu güzergahta Müddiş kabilesi Peygamber Efendimiz'i karşılıyordu. Müddiş kabilesinin başkanı Sürakaydı. Hicret yolculuğunda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın peşine düşüyor, yaklaşıyordu. Ama atının ayakları kumlara gömülüyordu. Süraka, olağanüstü bir durumun olduğunu anlıyor, eman diliyordu. Ve Peygamber Efendimiz'e yardım edeceğini de söz veriyordu. Şimdi Süraka, Kabilesiyle beraber derin bir hürmet ve muhabbetle peygamber efendimizi karşılıyordu. Süreka 150 savaşçısıyla peygamber efendimizin emrinde olacağını beyan ediyordu. Beni Damra kabilesi mütleşlerin komşusu bir kabileydi, ittifak halindeydiler. Bu durum peygamber efendimizle Beni Damra arasında bir ittifakın yapılmasını kolaylaştırıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile Beni Damr arasında şöyle bir anlaşma yapılıyordu. Resulullah Muhammed'in Beni Damr'a ile akdettiği yazı şudur. Onlar yani Beni Damr'a kabilesi canları ve malları bakımından emniyet içinde olacaklardır. Onlara bir saldırı olursa yardım edilecektir. Onlar da Resulullah'a yardım edeceklerdir. Bu sözleşme denizin bir kılı eritip yok edeceği zamana kadar yürürlükte kalacaktır. Müslümanların Allah'ın dini için çıkacakları savaş durumu bundan müstesnadır. Ayrıca Resulullah onlara yardıma çağırır çağırmaz, onlar bunu olumlu cevap vermeye ahdetmişlerdir deniliyordu. Aynı sözleşme müdlic oğullarıyla da yapılıyordu. Peygamber Efendimiz çevre kabileleri ziyaret etmesi ve onlarla ittifak çabası büyük ölçüde olumlu sonuçlanıyordu. Mekke müşriklerin çabaları bir sonuç vermiyordu. Medine'li müşrik Araplara yazdıkları mektuptan da bir sonuç çıkmamıştı. Bu durum onları tedirgin ediyordu. Artık Mekke'li müşrikler yer yer küçük birlikler halinde Medine yakınlarına kadar geliyor ve Müslümanlara zarar vermeye çalışıyordu. Ebu Sufyan bir birlik halinde Medine yakınlarına kadar gelmişti. Battın Rebi derilen yere kadar yaklaşabilmişti. Hedefi Medine insanını Müslümanlar aleyhine harekete geçirebilmekti. Müslümanlar için ufuk belli oluyordu. Zora karşı zor kullanmak, kuvvete karşı kuvvet kullanmaktı. Mekke müşrikleri kendilerini tam bir toplum mühendisi olarak görüyorlardı. İnsanların istedikleri gibi inanmak, inandıkları gibi yaşama hakkına müsaade etmek istemiyorlardı. Elbette onların derinden derine gördükleri bir gerçek vardı. Putperestliğin temelsizliğini belli boyutlarda hissediyorlardı. Asıl olansa İslam'ın çok etkin oluşuydu. Ara duru bir inanç yapısı vardı İslam'ın. İnsanlığı kuşatan esasları vardı. Her insanın Biricik diyar olduğunu ortaya koyan ilkeleri vardı. Böylesi güçlü bir inanç sistemi karşısında duramayacaklarını görüyorlardı. Yapmak istedikleri şey ise İslam ciddi boyutlarda gelişmeden onu boğmaları gerektiğiydi. Dünden bugüne Medine'ler rahat bir şekilde Mekke'ye gelirler ve tavaflarını yaparlardı. Abdullah bin Mesud radıyallahu anlatıyor. Saad bin Muaz'ın şöyle dediğini naklediyor. Saad bin Muaz cahiliye döneminde Ümeyye bin Halef'in dostuydu. Ümeyye Medine'ye geldiğinde Saad'ın misafir olurdu. Saad Mekke'ye geldiğinde Ümeyye'nin misafiri olurdu. Saad bin Muaz radıyallahu anh İslam'la şereflenen Medine'li müminlerdendi. Mekke'ye geliyor ve Ümeyye'ye misafir oluyordu. Saad Ümeyye'ye Kabe'nin tenha olduğu zamanı kollayalım, tavaf yapmayı gerçekleştirmek istiyorum diyordu. Ümeyye, öğlenin sıcak zamanında Kabe'nin tenha olduğunu söyleyince, beraberce Kabe'ye doğru yürüyorlardı. Yolda Ebu Cehil'le karşılaşıyorlardı. Ebu Cehil, Ümeyye'ye soruyordu. Beraberindeki kimdir? Ümeyye, saat bin Muaz'dır diyordu. Ebu Cehil, öfkelere yürünüyor ve Atalarının dininden çıkanları barındırdığınız halde ve onlara yardım ettiğiniz halde Mekke sokaklarında serbest ve rahat bir şekilde dolaşıyorsun. Allah'a yemin olsun ki sen Ümeyye ile beraber olmasaydın sağ salim evine dönemezdin diyordu. Bunun üzerine Sa'd bin Muaz radıyallahu anh Allah'a yemin ederim ki şayet beni bundan men edersen seni bundan daha ağır olandan men ederim Medine yollarında. Bir başka rivayette ise sen Beytullah'ı tavaf etmeme engel olursan ben de senin Şam'a giden kervanlarının önünü keserim diyordu. Mekke döneminde müminler onca baskıyı, onca işkenceyi sinelerine çekiyorlardı. En tabi insan hakları çiğneniyor ama onlar sabır ikliminde yürümeye çalışıyorlardı. Sonra hicret gerçekleşiyordu. Artık Mekkeli müşriklerin baskıları, ezaları, gayri insani muameleler yoktu. Müminler inandıkları gibi yaşamaya kavuşmuşlardı. Ama Mekkeli müşrikler hala fütursuzca, azgınca yükleniyorlardı. Artık müminler bir güç haline geliyordu, bir kuvvet kazanıyordu. Artık şimdi söze sözle karşılık veriyorlardı. Kuvvete kuvvetle karşılık vereceklerini ihsas ettiriyorlardı. Bundan böyle taraflar arasında derin bir gerginlik başlıyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam